Efendim Almanya'da oturuyorum demiş izleyicimiz. Ev hanımıyım. Kendimi bir yerde çalışıyormuş gibi gösterip e, aylık prim yatırıp belli bir süre sonra şu an işsizim şu kadar maaş alıyordum diyerek e, iş bulma kurumuna başvurup işsizlik maaşı alsam e, kul hakkına girmiş olur muyum? tabii bu dünyanın her tarafı için geçerli bir soru değil mi hocam? Türkiye'de de olsa. Evet. Aynı cevap mı vereceğiz? Acaba? Şimdi Müslüman her yerde doğru insandır. Dürüst insandır. Yani Mesela faiz, Almanya'da caiz mi diye bazen sorarlar. Evet hocam. Faizin hükmü nedir? Haramdır. Peki haram olan bir şey Türkiye'de nasıl haramsa? Efendim Almanya'da, işte Amerika'da vesairede öyledir. Yalan söylemek Ankara'da nasıl haramsa hı hı. E, Almanya'da da öyledir, Paris'te de öyledir. E, uzaya gidecek olsanız da yalan söyleyemezsiniz. Yani ee, Müslümana yakıştırılmayan bir sıfat var. O da nedir? Yalan söylemek. Hani Resulullah Aleyhisselam'a soruluyor, Ya Resulallah, Müslüman şu şu hataları işleyebilir mi? Evet diyor. Yalan söyler mi? Haşa, olmaz. Çünkü Müslümana yakışan bir hal değil. O halde bütün işlerimiz doğru olmalı, hak olmalı, hakikat olmalı. Çalışmadığınız halde kendinizi çalışıyor göstermek. Çalışıyor olduğunuz halde çalışmıyor göstermek nedir? Yalandır. Peki bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Hayır. O halde böyle bir düşünceden, böyle bir uygulamadan hemen vazgeçmesi gerekiyor Müslümanın. Müslüman her halükarda doğru olacak. Beyanları doğru olacak, sözü doğru olacak, yaptığı işler doğru olacak. Nerede olursanız olun, doğruluk konusunda... Taviz vermeniz mümkün değil Dolayısıyla Dolayısıyla Cenab-ı Hakın şu hitabı Vallahu yala mu innel munafein le kevi diyor Cenabı hak biliyor ki kimler yalan söyler münafıklar ancak yalan söyler diyor O halde kendinizi, Olmadığınız bir şekliyle göstererek kazanç elde etmeniz haramdır. Bu yaptığınız iş Müslümanlığınıza, dininize, imanınıza zaten yakışmaz. Evet.